Merhaba 95.0 açık radyodasınız. Açık dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. E, açık radyo açık derginin yanı sıra bağımsızlar.org web adresinde bulunabilir. Eee info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan bağımsızlar ekibi ile bu programı hazırlayıp sunuyorum. Fakat e, esasen bugünkü program ee, yine Bağımsızlar ekibinden Günseli Baki tarafından hazırlandı ve programı Günseli yönetecek. Bu hafta İzmir ve Antakya'dan suyun yaşamsal değeri ve insanla olan etkileşimini hafıza ve kültür kavramları üzerinden proje üreten Barbaros Su Kültürü Mirası girişiminden Burcu Ertunç ve Antakya Akış Hikayeleri kolektifinden Ebru Bingöl'ü konuk ediyoruz. Dolayısıyla bu hafta geçen hafta başladığımız bağımsızların hikayelerini kendi ağzlarından duymaya devam ediyoruz. Ben sözü Günseli'ye veriyorum. Burcu ve Ebru hoş geldiniz. Günseli hoş geldin. Buyurun. Merhaba Aliye. Burcu. Merhaba Ebru. Hoş geldiniz. Ee, bu hafta e, Ekmen'in de söylediği gibi e, Akış Hikayeleri kolektifinden Hatay Mustafa Kemal, e, Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Ebru Bingöl ve Barbarosu Kültür Mirası girişiminden o projenin saha koordinatörü, aynı zamanda antropolog Burcu Ertoncu ile beraberiz. Her iki inisiyatif bir araya getiren yaşadığınız coğrafyada suya dair anlatıları hem bir araya getirmek hem de güncel sorunlara bakmayı hedeflemek, bunu hedefleyen araştırma projeleri. Her iki projede de hem sözlü tay anlatılarını görüyoruz, hem su kültürünün e, kültür-sanat yoluyla e, aktarılarak bir tartışma ve farkındalık ve etkileşim e, yarattığını görüyoruz. İlk olarak e, öncelikle Ebru'ya sormak istiyorum. E, bu projeleri yaparken, e, daha doğrusu akış hikayeleri projesiyle birlikte e, bir kolektife dönüşen, bir İtalyan sanatçı kolektifinden, bir e, bağımsız bir ajansdan ve bir... E, öğretim üyesinin e, hepsi e, nasıl bir araya geldi? Hikayeniz neydi? Bu üç farklı oluşumlardan e, insanları bir araya getiren motivasyon neydi? Önce Ebru sana sormak istiyorum bu soruyu. Merhaba Günsel'i. Öncelikle teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için. bir araya gelmek çok keyifli. Um, yani şimdi beni iki, üç yıl öncesine hatta dört yıl öncesine e, götürüyor bu soru. E, biz aslında e, ben İtalyan bir e, sanatçı kolektif ile az önce adı geçen Pezzaci Migranti isimli sanatçı kollektif ile İtalya'da e, onların düzenlediği bir workshop, workshopla tanıştım aslında. Daha sonra o kolektifin kurucularından Vincenzo ile sürekli biz iletişim halinde e, kaldık. Ve e, ben Antakya'ya taşındıktan sonra yaklaşık dört yıl önce e, Vinci hani buralarda bir şeyler yapsak diye bir öneriyle gittim. Derken biz böyle bir proje e, kurgulamaya başladık Antakya üzerinden. Ben orayı onlara burayı anlattım vesaire. Hı -hı. E, bir sürü belge, veri sağladım onlara. E, derken işte o kolektiften böyle Vinci Tenzo'yla baş başa oturup bir proje yazdık. Hatta biz e, Kültür İçin alan 2019'da yaptık ilk projemizi. Ama çok amatörce bir işti. Hani böyle yarım yamalak, böyle, yani yetersiz bir projeydi. E, oradan fon alamadık. Ama daha sonra işte Kültür İçin Alan bizimle iletişime geçti. Sizin bütçe harcınızdaki projeniz çok ilginç. Sizi e, projenizi gerçekleştirmek istiyoruz. O yüzden hani bize biraz böyle daha destek verdiler. E, 2020 yılında fonu aldık Kültür İçin Alan'dan. O esnada da işte bu Flow Tales akış hikayeleri e, projesiyle bir araya gelmiştik. ile ikimizdik. Derken böyle ekibi kurmaya başladık. Bu Antakya üzerinden hani Asi Nehri'nin su hikayesini anlattığımız bu proje için. Bir de Eyninç'le tanıştık Ankara'dan. E, bir ajan sahibi, aynı zamanda üniversitede o da öğretim görevlisi. Eyninç bir video sanatçısı. Üçümüz böyle bir anda aslında proje etrafında bir araya gelmiş olduk. Derken hani projeyi 2020'de tamamladık ama hani bu üçlü iyi bir sinerji yakaladı. Derken bizim adımız da Flow Style akışı oldu ve proje bitmesine rağmen işte so oturumları yaptık, o oturumları yayınladık. Onları hem işte YouTube kanallarımızda ham şey olarak bir hard copy bir e, makale olarak yayınladık e, ve sonra 2022 için şimdi planlarımız devam ediyor öyle söyleyeyim çok kısaca e, teşekkürler Ebru e, harika güzel bir birliktelik olmuş ee, aynı zamanda hani dert ediniz bir mevzu e, etrafında e, bir araya geldiniz. Daha sonra tekrar şeyi soracağım. Bir uluslararası e, ayağı da var sanıyorum bu projenizin. Onu da sormak istiyorum e, bir sonraki soruda. Şimdi Burcu'ya döneceğim. E, aynı sor soruyu Burcu'ya yöneltmek istiyorum aslında. Hani sizin bir araya gelme hikayeniz neydi? Çünkü bildiğim kadarıyla Hazal ve Burcu sonradan Barbros köyüne yerleştiler. E, fakat oranın yerlisi olan e, Başka biri daha var. Biraz sizin e, bu üç kişinin bir araya gelme hikayesi, motivasyonunu çok kısa senden de alabilirsek harik olur. Tabii. E, öncelikle çok çok teşekkürler. Açık radyoda olmak e, bizim için çok keyifli. E, biz e, Hazal'la ben e, eski arkadaşız. E, i̇kimiz de e, yaşantısını e, kırsal hayata taşıyan e, ve hayata biraz daha böyle başka başka bir perspektiften katkı sunmaya çalışan e, kişileriz. Yaklaşık 10 e, yıldır ikimiz de zaten e, Türkiye'de çeşitli e, köylerde, kırsallarda e, yaşamımızı sürdürüyorduk. E, ve her zaman beraber çalışmayı, e, beraber hayal kurmayı, düş kurmayı ve üretmeyi e, çok e, severiz. Ee, ve Barbaros köyünde bulunurken e, aslında önümüze başka bir proje fikri e, bize bir davet olarak geldi. Ve bir türlü yani bu fikirle yaşadığımız yer gerçekten örtüşüyor mu? Gerçekten e, buranın bu projeye bu gelen bu davetle gelen bu proje ihtiyacı var mı e, tartışırken aslında e, yaşadığımız yerdeki temel sorunun e, suyla ilgili olduğunu ve e, Bambaşka bir konuda bir proje faaliyeti üretmektense buraya hitap edecek, buranın insanlarını da kapsayacak bir konuyu ele almaya çok çok heyecanlandık. Sonrasında aslında sevgili köy sakinimiz, ilustratörümüz ve projenin çok çok Değerli işlerine beraber yürüttüğümüz Bircan Akay katılmadan evvel Ebru'yla temasımız var. Ben onu çok kıymetli buluyorum. Ebru da benim eski arkadaşım ve Flow Tales'i duymuştuk. Böyle uzaktan takip ediyorduk ve çok da takdir ediyorduk çalışmalarını. Ve böyle suyla ilgili bir şey yapma fikri gelişince aramızda hemen hiç durmadan Ebru'yu aradık ve o bizi hem olası fonlardan ve kendi yaptıkları çalışmalardan bilgilendirdi ve destekledi. Daha sonra da hayat karşımıza aynı köyde yaşadığımız bir canı getirdi. Ee, teşekkürler Burcu. Burada tabii şey de çok önemli. Yani aynı konu etrafında çalışan e, bağımsızların e, birlikte işbirlikleri de söz konusu. E, bu da olağanüstü e, bence. Birlikte işbirliği yürütmeniz. Biri İzmir'den, diğeri Antakya'dan. Aynı dert etrafında buluşan insanların e, böyle işbirliği için olması da çok önemli bence. Yine başka bir soruyla devam edeceğim. Süremizde kısıtlı olduğu için böyle şeyi çok merak da ediyoruz. Şimdi bu bams. sivil toplum işbirliği ve katılımcı kültür yönetimi e, içinden geçtiğimiz bu dönemde çok daha önemli tabii ki. E, siz ne hang, nasıl yollar izlediniz? Yani e, yerelde projeyi dahil etme konusunda Neler yaptınız? Ebru'nun Antakya'daki projesinin uluslararası bir sanatçı çağrısı tarafı da var. Bu sizin yaptığınız projede de bir doğal sanatı atölyesi var ve köy sakinlerinin katılımı var. Öncelikle Ebru yine senden başlayalım. Yerel katılımcı oldu mu? Nasıl yollar izlediniz? Bu kapsamda ne söyleyebilirsiniz bize? Gülsel'e öyle bir yerden bahsediyorsun ki böyle yüreğimde bir yara burası. Z zor yerden sordum. <gülüyor> ya şöyle konu aldığımız andan itibaren. Konu aldık yaklaşık iki hafta sonra Kültür için alandan da bir geldi. Aynı zamanda dünyada değişti. Çünkü pandemiyle beraber bir e, kapanma durumu oldu. Halbuki bizim projeyi aslında e, kamusal alanda gerçekleştireceğimiz bir projeydi. Yani, yani suya dair farkındalığını... Farkındalığı Asi Nehri etrafındaki atölyelerle e, gündeme getireceğimiz e, gelişi güzel karşılaşmalar, kamusal alandaki karşılaşmaları odak alan bir atölyeydi. Yani böyle 10 günlük bir atölye planlamıştık. Ama pandemi bizi içeriye kapatınca e, bunlar hayal oldu. ve Dolayısıyla aslında hani yerelde insanlarla kurmak istediğimiz bağlar, aynı zamanda yerel yönetimler ve e, kuruluşlardan alacağımız destekler de bir anda kesilmiş oldu. Hani şöyle ki ben üniversitede çalışıyorum az önce sen de değindin. Üniversite bize e, kalacak yani sanatçılarımız için, atölye katılımcıları için Kalacak yerleri ayarlayacaktı. Belediye ile görüşmüştük. Belediye ile çalışacağımız mekanları ayarlamıştık. Kamusal mekanları, aynı zamanda mimarlar odasının çalışma mekanlarını kullanacaktık. Bunun yanında yiyecekle ilgili firmalarla görüşmelere başlamıştık. Dolayısıyla daha etkileşimli bir durumdu. Ama online'e dönünce, bütün proje dijitale evrilince tabii kurgu biraz değişti. Biz bütün projeyi aslında e, ekranlardan yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla böyle gelişigüzel güzel kesişmelerden ziyade daha planlı oturumlar ve bir araya gelmişlere e, dönüştü evrildi proje. O anlamda e, az önce de senin bahsettiğim uluslararası sanatçı çağrısı bir yerde e, bizim uluslararası açacağımız sanatçı çağrısıyla sanatçıları Antakya'ya davet edecektik. E, yerel'e davet edecektik. Ancak öyle bir hale geldi ki e, bütün platform şeye dönüştü. Yani artık e, dijitalde e, sanatçıların kendi coğrafyalarındaki su hikayelerini anlatacakları bir projeye evrildi. O anlamda yeni, yerelle iletişimimiz kopmakla azalmakla birlikte uluslararası düzeyde başka bir e, e, ağ sağladı bizde aslında bu yeni koşullar, yeni normal dediğimiz durumlar. Yani ee, dolayısıyla aslında evet. yani pandemiyle beraber mecası değişti işin yani projeyi başka bir şekilde evetsin diye anlıyorum ben. O o haliyle de sanıyorum yine YouTube'dan o su konuşmalarını gerçekleştirdiğin su buluşmalarını. Ya umarım hani bir sonraki aşamada belki bir sonraki projelerinizde yine bu ıı, katılımcı ıı, yöntemleri uygulayıp bu hayal ettiklerinizi tekrar gerçekleştirebilirsiniz. Tam olarak söyleniyor. <gülüyor> <bir> şey. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi aynı soruyu ıı, Burcu'ya tekrar ıı, yöneltmek istiyorum. Ee, sizin yerelde yerel birlikte bu sivil toplum işbirliğinde neler yaptınız Burcu? Bizim tabii çok çok büyük bir avantajımız zaten yaşadığımız yerde, halihazırda 2-3 yıldır bulunduğumuz yerde buna başlamış olmak. Hem somut kültürel mirası ortaya koymaya çalıştık bu projede hem de somut olmayan kültürel mirası. Dolayısıyla bir işte sözlü tarih çalışması yaparken, ee, hani böyle zaten tanıdığımız insanların hanesine başka hikayeler dinlemek için e, girmek, onların yaşam hikayelerine kulak vermek ve oradan yola çıkarak yine işte köyün bir insanı olan proje arkadaşımız Bircan'ın onları kendi hikayesiyle harmanlayarak ilustre etmesi bizim hikayeleştirmemiz. Bunların hepsinin görünür kılınması tabii ki köyde bir etki yarattı. Yani dışarıdan gelen kişiler var ve burada bizim hikayemizin ne kadar değerli olduğunu onlar da tasdik ediyorlar ve bize hatırlatıyorlar gibi. Altı ay boyunca yaptığımız her çalışma burada ciddi bir etki gördü. Yani biz de bu etkiyle gün be gün an ve an karşılaştık. O bizim için çok değerliydi. Bunun dışında tabii hemen dış çeperde Suya dair çalışan hem su kültürüne dair hem jeolojik olarak çalışan hem mimari olarak çalışan arkeolojik olarak çalışan kişileri hemen dahil etmek istedik. Dolayısıyla bu bölgedeki akademik çalışmalar da bir şekilde bu yerele dahil olmuş oldu. E, ve tabii doğa sanatı e, yine orada da Ebru'ya teşekkürümüz var. E, çünkü bizim e, Hazal'la pek böyle bir e, vizyonumuz yoktu açıkçası. Hani e, elbette sanata dair e, fikirlerimiz var ama nasıl ve kimi dahil etmeliyiz noktasında yine e, Ebru bize öne yok oldu ve e, Patika sanat grubuyla tanıştırdı. Onlar da İzmir'den, şehirden, şehir yerelinden dahil oldular ve bize çok çok değerli bir perspektifle suyla ve toprakla insanın ilişkisinde e, anda yaratılan doğa Doğa sanatı eserleriyle böyle bir e, buluşmamız oldu. Bir de bunun dışında hani belki çok yerelle e, değinmiyor ama uluslararası bir çağrımız oldu. Ebru'lar gibi aslında e, dünyada doğa sanatçıları suyla nasıl ilişki kuruyor kendi yerellerinde. Bunu öğrenmek konuda bilgi sahibi olmak için e, onları eser üretmeye davet ettik. Ve e, daha sonra da kapanış sergimizde e, onların eserleri yer almış oldu. Evet harika bir de yürüyüşler de vardı sanırım sizin yine o kuyuların olduğu bölgeye insanları yürüyüş bir yürüyüş rotasıyla o yolun üzerinde yürümeye davet ettiğiniz köy sakinlerine de bu doğa sanatını retmek için dahil ettiğiniz bir kapsamı da vardı takip ettiğim kadarıyla kesinlikle çok teşekkürler bu hatırlatma için. Aslında yaptığımız e, araştırmanın bir ayağı da e, somut kültürel mirasın e, izini sürmek ve e, haritalandırmak, tek tek işaretlemek ve bir rota oluşturmak. Yaşadığımız yereldeki insanlar için de böyle şaşırtıcı oldu. Yani Aa, buradan böyle bir şey çıkabilir zaten hani ekoturizme meilli bir e, köy burası e, Aa Evet hani burada böyle bir kültür rotası var e, Onu görmeleri görmemiz e, enteresandı ama aslında esas istediğimiz Tabii ki e, sahne niteliğinde olan e, ve çok uzun yüzyıllardır e, suyu depolamak için kullanılan bu alanların köy sakinleri tarafından. E, yeniden e, yaşama katılması, e, bununla ilgili e, dediğin gibi o e, rotanın da bence ileride belirleyici bir etkisi olacak. Ee, çok teşekkürler Ucuzanlı. Şimdi biz Ekmer'le geçen hafta konuşurken özellikle bu fon kaynakları üzerine de biraz e, sohbet etmek istedik. Birlikte konuşurken şunu merak etmiştik, yani kötü için tarafından fonlandı? Hem e, Barbaros Kültür Gelişimi hem de Ebru'nun e, Akış Hikayeleri kolektifinin projesi. E, bu kaynaklar, fon kaynakları olmasaydı yine de bu projeler gerçekleşebilir miydi? Yani bundaki motivasyonlarınızı biraz merak ediyoruz aslında. Ebru sen bu konuda ne söyleyebilirsin son olarak? E, yani çok güzel bir soru. Gerçekten e, hepimizin aklın ucunda dönüp dolaşan bir soru bu. Acaba para olmadan da yapabilir miyiz bunları yani illa? Bir yerlerden fon bulmak zorunda mıyız? Ee, şöyle ki aslında projenin e, hikayesi de biraz buna dair ipuçları veriyor. Yani biz 2019'da kültürçü alandan alamadığımızda bu proje bir, bir yıl bekledik. Yani tekrardan fon başvurusu için. O esnada başka fon kaynaklarına baktık, araştırdık neler olabilir diye. E, ama aslında fon projenin itici gücü oldu. Ama velakin bir yandan da hani bu başlangıç hikayesinde böyle bir fonla ilişkisi var. Bir yandan da 2020'de e, Haziran ayında başladık projeyi, Kasım ayında bitirdik biz. E, bittikten sonra e, dediğim gibi dijital platformda döndüğü için bizim hani, bütçemiz başka kaynaklara aktı. Yani işte bu Asi Nehri'nin 4000 yıllık bir dokumentasyon videosunu hazırladık. Çeşitli sanatçıların buradaki hikayeleri ilüstüre ederek canlandırdı ve daha sonra böyle bir video dönüştüğü, bir dokumentasyon videosuydu. Aynı zamanda diğer e, su hikayelerini sergiledik. Dünyadaki farklı, 34 farklı ülkeden su hikayesini bir, bir sergimizde değerlendirdik. Ama dijital olunca bunların hani bütçesi çok daha az oldu. Ancak şöyle bir avantaja dönüştü. Proje bittikten sonra baktık ki dijitalin aslında zaman haricinde böyle çok bir, ciddi bir maddi gideri yok. Eğer birisine dışarıdan bir proje yaptırmıyorsanız. Bu az önce bahsettiğim su oturumları bizim... E, su alanında çalışan birçok farklı profesyonel ve sanatçılarla yaptığımız oturumlar aslında. Proje bittikten sonra e, 2021 yılında yaptığımız, yine Flow Tales olarak kendi YouTube kanallarımızda, e, streamlerimizde yayınladığımız oturumlar bunlar. Projeye dahil değildi ve fonsuzdu dolayısıyla işin bu kısmı. E, ve hani biz bu su oturumlarına devam etmek istiyoruz çünkü dünyada, Su üzerine neler oluyor ya dair çok güzel bir büyük resim veriyor bize. Profesyoneller nasıl bir ekosistem oluşturuyorlar? Onlar ne sunuyor bize ve bu dünyaya? O anlamda fonsuz devam etti. Şimdi 2022 planımız için su devam etmek ama aynı zamanda fon bulup mümkünse bu işin, bu projenin fiziksel versiyonunu gerçekleştirmek istiyoruz. Tekrar biraz daha böyle başa dönmüş olacak sarma olarak ama. Ee, dolayısıyla e, neyleri fonlu yapabilirim, neyleri fonsuz yapabilirim aslında böyle iki aylık kanal varmış gibi geliyor bana. Bunları iyi analiz edip ona göre e, fon bulana kadar yapı durmak ve beklemek yerine alternatifleri değerlendirmek bir seçenekmiş gibi geliyor bana. Galiba evet. bu e, şey, e, sivil toplumun bir tür zaafı ya da... Zaaflarından bir tanesi yani duramıyoruz, duramıyorsunuz ve devam etmek zorundasınız <gülüyor> ama aslında bu giderek bir, bir tür kendi kendini sömürüye dönüşüyor bütün yapılan işler sivil toplumda ve fon bulunmaması da bir tür bahane olarak devam ediyor bu sömürüye aslında. Yani hayat bu kadar zor olmak zorunda değil ya da kültür sanat alanında çalışmak <gülüyor> bu kadar zor olmak zorunda değil. Fonların itici rolü kesinlikle var. Bir şeyi sormak istiyorum. Siz aslında Ebru şeyi söyledin, siz bu fonlardan önce başlamıştınız zaten çalışmaya. Yani bu bir araya gelmenin gerekçesi fonlar değildi. Hı -hı. Şimdi de aynı şey üzerinden devam ediyorsunuz. Ama işte keşke gerçekten yeniden sürekli fonlansa ya da yapısal fonlar bulunabilse. Aynı şey Burcu için de geçerli mi? Tam orayı anlamadım. Yani sizi bir araya getiren... Fon mu oldu? Bu başvuru mu oldu? Yoksa su kültür mirası girişiminin oluşması anlamında? Çok teşekkürler. Yani evet konuyu böyle keşke bir arada e, saatlerce tartışsak, konuşsak ben de çok merak ediyorum. Yani bizi bir araya getiren demek çok doğru değil. Çünkü biz zaten bir aradaydık. E, yaşadığımız yere e, katkı sunmadan, yaşadığımız yeri tanımadan, onun ihtiyacıyla özdeşleşmeden, e, oradaki sorunları... Ki bizzat yaşayan kişiler olarak kendi sorunlarımızın sorumluluğunu almadan zaten yaşamak nasıl mümkün? Yani bizim çıkış noktamız burada hala bu 2021 yılında yazın susuz kalan bir köy var ve bizzat etkilenen kişiler olarak bizler e, bunun için ne yapabilir sorusuyla yola çıktık ve e, sonrasında tabii ki o yüksek heyecanlarla beraber bir fonun bize destek olabileceği fikri bizi e, çok ciddi bir disipline soktu yani takvimlendirmek disiplin odaklılık. Herhangi bir rehavete kapılmadan köydeki insanları da dahil etme gücünü bir şekilde evet o fon verdi ama açıkçası belki nasıl diyeyim oradaki maddi kaynaktan ziyade bunun takip edilmesi, işte raporlaması, hani birileriyle işbirliğini teşvik etmesi, bir inisiyatifin bir kurumsal statüsünün olması, onunla etkileşimde olmak. İşte uluslararası mecrayı taşımak yani bütün bu kolaylıklar ve e, büyüme ve gelişme sahasını aslında fon bize e, sunuyor. Bize e, fon olmasaydı da e, ne yapardık e, onunla ilgili çok kısacık bir cümle söyleyeyim. Belki çok daha somut kaygılara, somut çözümlere yönelecektik. Yani kültür sanat kısmı belki e, ilgi alanımızda o kadar olamayacaktı. Ve evet hani bu kuyular nasıl işte yağmur suyuyla yeniden doldurulur, nasıl bu köy yazın susuz kalmaz kalmak üzerine belki devlet su işleriyle bir çalışma yapacaktık. Yani çok daha hani haberiniz olmayacaktı belki burada yaptığımız şeylerden. Belki fonun söylediğin gibi mali desteğinin yanı sıra bir moral desteği de var aslında. Yaptığınız işe birileri değer veriyor ve bir e, bunun mali olarak da destekleme yükünü üstüne alıyor. Bu, bu da başlı başına kıymetli aslında. Kesinlikle. Ben araya e, evet aslında <gülüyor> bu konuyu e, yani çok iyi oldu. E, bu konuyu konuşmaya devam etmemiz lazım gibi geliyor bana. Çünkü birçok hem etken var, hem motivasyon var, hem de Burcu'nun da belirttiği gibi hani bu tip fonların aynı zamanda bağımsız inisiyatifleri daha böyle düzenli, e, etki alanını ölçer hale gelebilecek e, disiplinde çalışmalarına da sebep oluyor belki de. E, bunu belki e, önümüzdeki e, programlarda bağımsızlarla konuşmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ben sanırım sürenin sonuna geliyoruz. Evet. E, evet. evet böyle bir e, bu, bu Zaten bu seninle başladığımız konuşmanın e, aslında üst başlığı etki ve dönüşümdü. E, burada da aslında doğrudan herhalde bu etki ve dönüşüm örneklerini yaşananlar üzerinden görüyoruz. Yani belki daha fazla hakikaten bu dönüşümü görmek uzun vadeli bir iş. Yani bütün bu projelerin daha uzun vadede belki devam etmesi, sonuçlarına bakılabilmesi gerekiyor dönüşümü görmek için ama bu aşamada da hem sivil toplumun kendisinde hem daha küçük ölçeklerde bu dönüşümü bizzat yaşıyoruz zaten. Gülselli çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ekmen. Ee, bu hafta Barbarosu Kültürü Mirası girişiminden Burcu Aytunç, Akış Hikayeleri Kollektifinden Ebru Bingölle, biri İzmir'den, ikincisi Antakya'dan, e, sevgili Günseli Baki'nin önerisi ve yönetiminde konuştuk. Onların hikayelerini dinledik. Sevgili Ebru <gülüyor> ve Burcu teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Haftaya devam etmek üzere. Başka bağımsızlar ve başka deneyimlerle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.